Ermeni Yetimhanesi Nuriye Akman 1 Mayıs Gerginliği Yavru Vatan İsyanı Hayalet Masa Polemiği Ağır Cezalık Çuitler Başkanlığın Faziletleri El Çektirilen Hakimler Hayır, az kullanılan bir yola girelim bugün. Tuzla'daki Ermeni Yetimhanesinin yıkılıp yerine havuzlu villalar yapılacağı haberini konuşalım. Granting'in anısına indirilen bu son darbe kamuoyunda hak ettiği ilgiyi görmedi. El konulan azınlık vakıfları taşınmazlarının iadesine dair 2011 tarihli yasadan ne yazık ki Kamp Armen yararlanamıyor. Arazi 1950'de bir Ermeni vatandaşı tarafından kiliseye bağışlanmış ve haliyle 1936 beyannamesinde yer almamış. 1974'te azınlık vakıflarının mülk edinmesini yasaklayan kanun gereği el konulan ve 1983'te kapatılan yetimhane ay sonunda tahliye edilecek. Tapu davalarının karmaşık seyrine girmeyelim. Tüyü bitmemiş yetimlerin inşaatında çalıştığı ana babalarına, topraklarına, evlerine duydukları özlemi birbirlerine sarılarak giderdikleri kimsesizliklerini doğanın cömert nimetleriyle unuttukları bu hayata tutunma abidesi, imarına izin verilmeden yıllarca atıl kaldı. Başta Renting ve eşi Raquel gibi buradan yetişenlerin binayı ayakta tutma çabaları kayıtsızlıkla izlendi. Dink suikastinin aydınlatılamaması, adalet duygumuzu kanatırken hiç değilse yetimhanenin bir avuç erminimiz için paha biçilmez anısı yaşatılamaz mı acaba? 1915'in 100. yıl dönümünde Yeni Türkiye'ye hiç değilse dosta düşmana, ebeveynlerini koruyamadık ama yetimlerine karşı vefa perveris deme şansını keşke heba etmese. Devlet hukuki engelleri ortadan kaldırma becerisini kullansa da, elmenilerin vatandaşlık bağını güçlendirip kırık kalplere bir yara bandı yapıştırsa. Yıllarca memuriyete alınmayan vekil, bakan, başkan seçilemeyip, İşlerdeki rakamlar olarak kalan insanların yüzünü güldürmek o kadar da zor olmasa gerek. Devlet bu sembolik değeri çok yüksek adımı atabilse basit bir iyi niyet gösterisinde bulunmuş olmaz. Kendi zihnindeki hastalıklı kodları da tedavi eder. Yersiz korkularından yavaş yavaş arınır, özgüveni yerine gelirdi. Türkiye'miz gerçekten yenileşecekse azınlıklarımızı sadece gayrimüslimlikleriyle değil sosyal ve psikolojik varlıklarıyla görebilmeliyiz. MGK'larda soykırım kararları yok hükmündedir bildirleri çıkaran bir devlet, azınlıkları dini temsille sınırlama, ibadet mekanları dışındaki kurumlarını ve rol modellerini muhatap almama politikasını istese terk edebilir. Yetimhane sahip çıkılır da ülkenin batmadığı görülürse belki sıra çocuklarıyla gençlerini bağrımıza basmaya gelir. Türklerle yerli Ermenileri aynı toprağa basan, aynı havayı solayan akrabalar olarak tanımakta geç kalsak da, bugün kolları sıvasak zararımızı hafifletebiliriz. Bir Ermeni okulunu ya da mahallesini kardeş seçen bir Türk okulu, bir Türk mahallesi neden olmasın? Gelecek yıl 23 Nisan'da Başbakanlık koltuğuna bir Ermeni çocuk oturtulsa mesela, Cumhurbaşkanımız Ermeni esnafı sarayında ağırlasa, 19 Mayıs meşalesini bir Ermeni genç taşısa, First ve Second Lady'lerimiz Ermeni kadınlarına bir yemek verse. Hadi 1915'in yasını hep birlikte tutamadık. Yetkili ağızlar hiç değilse kalpten, ciğerden, Siz gittiniz, çok fakir kaldık diye bilse. Vatan, devletin kendi vatandaşlarıyla göz hizasında ilişki kurmasıyla yükselir. Onlara tepeden bakarak değil. Azınlıklar... Kürtler, Aleviler, dini cemaatler, solcular, kadınlar, çocuklar gibi devletin ezici gücü karşısında her zaman dezavantajlı kesimlere adalet ölçüleriyle sahip çıkmak sadece manevi değil maddi kalkınmanın da esasıdır. İhsanla artırılamamış paralar memleketi imar edemez. Nefretle örülmüş duvarlar eninde sonunda örenlerin başına yıkılır. Cumhurbaşkanımız paralel yapı bağlamında hesap sorma nutuklarından birinde toprak ve coğrafyanın hafızasının insandan daha güçlü olduğunu, ona ihanet edenlerden hakkını söke söke alacağını söyledi. Ne tuhaf değil mi? Cümle ezilenler de zaten toprak coğrafya çiftinin hafızasına, daha doğrusu her şeyin asıl sahibi olan var edene güveniyor. Cumhurbaşkanımıza katılmamak ne mümkün? Elbette ki. La galibe illallah. Önemli olan insanın bunu galip görünürken değil, mağlup olduğunda da söyleyebilmesi.